1. Macera Dostlarım, vaktiyle babam büyük bir tüccardı, nur içinde yatsın, öldükten sonra bana büyük bir servet bıraktı. İster gençlik buna, ister toyluk veya acemilik, eğlence peşinde koşarak az bir zamanda tüm servetimi yiyip tükettim. Geçti olsa aklım başıma geldi, servetimden kalan son parça evimi satarak karşılığında ticaret yapmak amacıyla bazı mallar aldım. Birkaç tüccarla anlaşıp ortak bir gemi kiraladık. Bir sabah erkenden mallarımızı yükleyip denize açıldık. Güneye doğru ilerliyorduk. Yolculuğumuz sırasında rast geldiğimiz küçük adalarda mola verip o bölgenin insanlarına hitap eden mallarımızı bazen altın karşılığında satıyor... Bazen de mallarıyla değiş dokuş yapıyorduk. Bu arada ben bir yandan kazancımla sevinirken, bir yandan da geçmişte servetimi çarçur ettiğim için pişmanlık duyuyordum. Ne ki olmuşla ölmüşün çaresi yoktu. Bir gün tuhaf bir şey oldu. Etrafta kara parçası görünmediği halde gemimiz suyun üstünde durdu. Şaşkınız biz tabii. Çıkıp ne olduğuna bakalım dedik. Birkaç tayfada bize eşlik etti Tam üç beş adım atmıştık ki ayaklarımızın bastığı hafif kaygansı yer birden sarsılmaya başladı. Kaptan derhal dönmemizi isteyince gemiye doğru koştuk. Yanımdakiler binebildi, bense ateş yakıp bir şeyler pişirmek için yol üstünde bıraktığım odunlara takılıp tökezledim. Düştüğüm yerden kalkıp doğrulmaya çabalarken imdat isteyen gözlerimle yelken açıp uzaklaşan gemiye baktım. Yer büyük bir gürültüyle suyun içine batarken, son anda bir odun parçasını elime alabildim. Meğer ada sandığımız yer devasa, büsbüyük bir balinanın sırtıymış. Balina engin okyanus sularının dibine dalıp gözden kayboldu. Odun parçasına sıkıca tutunarak suyun üzerine çıktığımda koskoca okyanusta yapayalnız kaldığımı anlamanın çaresizliği içinde büsbütün kahroldum. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün, Mecalim tükeninceye kadar yüzdüm. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Bir toprak parçasının hayaliyle rüzgarın insafına terk ettim kendimi. Tam umudumu kestiğim bir sırada, Dalgalar beni kıyıya bıraktı. Onca atlattığım badireden sonra, Yaşadığıma inanamıyordum. Çok bitkindim. Dalgalar beni tekrar yutmasın için, Yorgun gövdemi sürüye sürüye ancak birkaç metre ilerleyebildim. Sonra dalmışım. Uyandığımda buranın sarp ve kayalık bir yer olduğunu fark edip, su ve yiyecek aramak üzere adanın iç kesimlerine gittim. Bazı yenilebilecek otları yolarak gide giden nihayet bir ırmağa vardım. Susuzluktan dudaklarım çatlamıştı. Eğilip kana kana içtim. Otları temizleyip karnımı doyurdum. Susuzluğumu, açlığımı ve yorgunluğumu dindirebilmenin sevinciyle kalktım ayağa. Daha iç bölgelere doğru bu kez dinç ve zinde adımlarla yürümeye başladım. Çok geçmeden bir düzlüğe vardım. Uzaklarda bir hayvanın otladığını görünce, bu adada yaşayan birileri olmalı diye düşünerek koştum, yaklaşınca bunun bir at olduğunu gördüm. Tam da bu esnada bir adam çıkmasın mı karşıma? Her yer dümdüz olduğu halde onu nasıl göremediğime şaşırdım. Bana kim olduğumu ve burada ne aradığımı sordu, başımdan geçenleri uzun uzadıya anlattıktan sonra beni alıp başka adamların da bulunduğu bir mağaraya getirdi. Alık gözlerimle ben onlara aval yüzleriyle onlar bana bakıyorlardı. Hayret yüklü dakikalar geçtikten sonra uzunca bir süre konuştuk. Meğer Şah mihracenin seyisleriymiş. Şah'ın atlarını otlatmak için yılda bir kez bu adaya gelirlermiş ve yarın döneceklermiş. Onlara katılmak istediğimi söyledim, kabul ettiler. Ertesi gün birlikte yola çıkıp, üç gün sonra Şah'ın ülkesine vardık. Huzuruna çıktığımda, saygıyla eğilerek kendimi tanıtıp yaşadıklarımı anlattım. Etkilendiğini itiraf ettikten sonra, şehrimde güvendesin deyip, izzet ve ikramda bulundu bana. Liman kentiydi bu şehir. Gün boyunca oranın tüccarlarıyla tanıştım. Doğduğum topraklara Bağdat'a dönmek için çareler aradım. Allah'ın takdiri işte bir sabah bir gemi yanaştı limana. Yüklerini boşaltmaya başlayınca şaşkınlığa düşüp, bu geminin kiraladığımız gemi olduğunu fark ettim. Basra'da yüklettiğim malları görünce, için için sevinerek doğruca kaptana gittim. Neki tanımadı beni. Çıktığımız deniz yolculuğunun en ince detaylarına varıncaya kadar izah edince, İkna olup boynuma sarıldı. Mallarımı alıp içlerindeki değerli kumaş ve hediyelikleri hemen gidip mihracıya takdim ettim. Seve seve kabul etti. Karşılığında o da bana değerli mallar hediye etti. Birkaç gün sonra dönüş vaktimiz gelmişti. Şaha gidip yaptığı her şey için kendisine samimi bir dille teşekkür ettim. İki yakın dost gibi sıkı fıkı sohbet ettik. Hayırlı kahne buğulu gözlerle birbirimize veda ettik. Kalkmak üzere olan gemiye bindim, minnet ve iyi niyet duyguları için son kez baktım bu şehre. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra mallarımızı satmak için Basra'da demirledik. Bir haftayı burada geçirdik. Elimde hiçbir mal kalmamıştı. Kesemdeki binlerce altını keyifle saydım. Bağda'da girip aileme kavuştuğumda artık zengin bir tüccardım. Kazancımın bir kısmıyla geniş bir arazi, güzel bir ev... Aileme hizmet edecek köleler satın aldım. Sakin ve huzurlu bir yaşam sürmeye karar verip ailemle ilgilenmeye başladım. Sofradakiler hayran yüklü bakışlarını Sinbad'a çevirip sessiz sessiz onu dinliyorlarmış. Sinbad biraz soluklanmak için ara vermiş. Bu arada hizmetçiler boşalan şerbetleri doldurup tükenen yemeklerin yerine yenilerini getirmişler. Oturduğu şilteye iyice kurulup naif bir sesle ne ki dedikten sonra ikinci macerasını anlatmaya koyulmuş.